Bismillahirrahmanirrahim. Hayırlı günler değerli dinleyiciler. Ben Deniz Ahmet Taş getiren, muhterem Nurettin Yıldız hocamla birlikteyiz. İslam'dan Hayata Ölçüler programında. Hocam hoş geldiniz. Hoş buldum. Nasılsınız? Afiyet desiniz inşallah. Elhamdülillah. afiyet versin hocam. Amin. Değerli dinleyiciler, geçtiğimiz haftalarda bu hem Maide suresinin 54. ayetinde hem de Fetih suresinin son ayetinde Rabbimiz tarafından ifade buyurulan müminler ve müminlerin birbirlerine karşı ilişkileri ve inkarcılara karşı, kafirlere karşı ilişkilerini ifade eden, belirleyen ayetlerden yola çıkmıştık. E izzetin alel müminin E izzet e, zilletin alel kafirin Yok ders oldu hocam Ters, E zilletin alel, alel, alel müminin Müminlere karşı alçak gönüllü e, Kafirlere karşı onurlu izzetli Duran bir min vasfı Ayrıca Maide suresinin e, o 54. ayetinde Men yertedde min, minküm An dini, e, dininden irtidad ederse bir toplum, Allah yeni bir toplum getirir. Ayet öyle, yuhibbühüm yuhib ve ne? Allah onları sever, onlar da Allah'ı severler. Böyle bir mümin çerçevesi, Allah'ın e, takdir ettiği, getirmeyi vaat ettiği bir toplum çerçevesi üzerinde de durmuştuk. O ayete devam edelim diye konuşmuştuk hocamla. E, Maide suresinin 54. ayetindeki diğer vasıflara. Yani Allah Teala'nın getirmeyi vaat ettiği toplumun e, vasıflarına. E, ayetin devamında e, 54. ayetin devamında "yucahidune fi, fi sebilillah" var ve la yakafune levmete yani e, Allah yolunda cihad etmek var bir de kınayanların kınamasından korkmamak Etkilenmeme var. etkilenmemek var aslında o kınayanın kınamasından etkilenmemek de hakikaten bir psikolojik donanımı da gerektiriyor değil mi hocam evet. e, o isterseniz yucahidu ne fi sebilillah başlayalım ee, hocam Allah yolunda cihad ederler bu da yani Rabbimizin getirmeyi vaat ettiği toplumun e, temel vasıflarından birisi hocam, nasıl anlayalım naalden, e, ayetin kendisini toplu bir okuyalım mı Zihin bir okuyalım olsun. ben şey ne yapayım hocam? bu Bekir Sadak hocanın meali ey iman edenler içinizden kim dininden dönerse bilsin ki Allah kendisinin sevdiği ve onların da onu seveceği Müminlere karşı alçak gönüllü, kafirlere karşı güçlü ve onurlu İzzeti böyle şey yapmış, evet. güçlü ve onurlu Allah yolunda savaşan, hiçbir kimsenin kınamasından korkmayan bir topluluk getirir onların yerine Bu Allah'ın bir lütfudur ki Allah onu dilediğine verir Allah ihsanı bol olan ve her şeyi bilendir. Ayet 54, Maide Suresi. Meali evet. bu. Evet hocam. Şimdi biz bunun e, kafirlere karşı onurludur bölümüne kadar olanını bir önceki dersimizde konuşmuştuk Konuştuk, geniş evet. geniş konuşmuştuk. Ayetin altından e, evet. başlayalım. E, ayet biterken, Allahu asıhun alim diye bitiyor. Evet. Allah e, vasih her şeyi bol olan alim ve her şeyi bilendir. bilendir evet. ve allah Teala böyle bir Allah'tır. Böyle olan Allah şu ayetteki özellikleri dilediği kullarına verir. Evet. Zalike fadlullah yu'tihimen yaşa bu Allah'ın bir lütfudur. Dilediğine verir. Bu dilediğine verir özelliği. Ayetin başına tekrar Dönersek, dönersek, en altındayız ayetin yukarı dönersek ne buyurmuştu ayet? Ey iman edenler siz dininizden dönecek olursanız Allah da yeni bir mümin toplum getirir. Yeni getirdiği mümin toplumu sever, onlar da onu severler. Onlar mümin kardeşlerine karşı mütevazidirler, kafirlere karşı onurludurlar. Allah yolunda cihad ederler. Ve kimsenin klamasından da etkilenmezler yapısında bir mümin toplum getirir Allah. Bu getirme işi, bu getirme işi, getireceği insanlar, bütün bunların kuş bakışı yukarıdan görüldüğünde Allah'ın lütfuyla bunları yaptıkları anlaşılır. Yani Allah lütuf sahibi olduğu için her şey bolca Allah'ın Vasi'i ismiyle, sıfatıyla Allahu Teala'nın her şeye kudreti yetecek kadar imkanı, lütfu, kudreti büyük olduğu için Allah'ın ve her şeyin nasıl olacağını çok iyi bildiği için Allah lütfettiği kullarına böyle verir. Demek ki Allah'ın sevdiği müminler olmak bir Allah lütfudur. Bir Allah lütfudur. ...Allah'ı seviyor diye... ...Allah'ın bu sevgiyi kabul ettiği... ...kimselerden olmak... Evet. ...iki Allah'ın Yani lütfudur. ...bu da bir e, iddia... ...değil de Allah onu kabul etmesi... E, yani. ya ...ben seviyorum ama, dedin ama... ...acaba kalbinde... ...o, o yani sevgi... ...bu, bu seviyor... E, ...işte bir toplantıda heyecanlı bir ortamda... ...söylenmiş bir söz mü... ...yoksa hayata damgasını vurmuş bir... ...arzu evet. mu... ...bunu biliyor Allah... Bunu bildiği için de lütf ediyor, kabul buyuruyor. Müminlere karşı tevazu sahibi olmak, Allah'ın rızasına kavuşmuş bir insan olmak demek. Kitle ise o kitle. Evet. Kav bu rızaya kavuş. Kafirlere yani karşı... Yani imanı bir izzet olarak kabul etmek. İzzet edin. olarak. E, kafirlere karşı dik durma kabiliyeti Allah'ın bir lütfu. Evet. Göz, kulak, el verdiği gibi bunu da Allah... Dilediği kullarına lütfediyor isteğinde samimi gördüğü kullarına lütfediyor Aynı şekilde Allah yolunda cihat etmek Bizim karar verdiğimiz bir iş olmakla beraber Allah lütfedecek bunu kolaylaştıracak kuluna evet. Yoksa cihat ettim demekle cihat edemiyor kimse Aynı şekilde kimsenin kınamasından çekinmemek evet. Bu büyük bir meziyet bu meziyette Allah'ın bir lütfudur. Allah bunu dilediğine veriyor. Bu dilediğine veriyor derken bu kullarına niye vermedi? O kulların isteğini samimi görmüyor Allah. Evet. Samimi görse onlara da lütfedecek. Çünkü neden? Allah elindeki çok az bir imkanı dağıtan birisi değil. Wallahu vasihun alim. Evet. Her şey bolca var Allah'ta ve samimileri de biliyor, biliyor Çok iyi biliyor çok güzel. Bu ayetin bitişi çok hikmetli evet, bir bitiş. Evet. Yani Allah lütfedip veriyor Ama zaten on kontenjanı var işte onunu ortaklaşa dağıttı değil. Buradan yani çok hikmetli dediniz de hocam Hani bazen biz ayetlerin sonunu geli vermiş. Gibi de o yani şiir, şiir <gülüyor> vezni yani, gibi. Ha, yani Haşa. böyle biter gibi. Haşa. Haşa. Halbuki oradaki alim de hikmetli, vasiya da hikmetli. Tüş bir yerde yani Başka yerde semiye geçiyorsa o da hikmetli, yani değil mi? Yani tabi. evet. Şimdi mesela burada Fazılullah yüttihi men yeşa. Dilediğine verdiği bir lutfudur Allah'ın bu. Evet. E, az bir şeyi verirse Allah bazı İkendir. kullarına yetmeyecek. Halbuki bütün kullarına verse gene tükenmeyecek. Niye? Vasi'i. Evet. Çok bol. Ben bazen geniş. derim hocam. Allah'ın rahmetini kıskanırız birbirimizden. Yani ona verirse bana kalmaz gibi. Haşa. Haşa. Haşa. Haşa. Yani evet. Bu lütuf da Rabbimizin herkese verebileceği bir lütuf. Yeter ki samimi görse, evet. hak, hak etse evet. 7 milyara verse bir şey azalmayacak Allah'tan. El-Vasi'i. Allah el-Vasi'i çünkü. Evet. Bu arada da öyle toplu törenlerde gözyaşı akıtmalara filan da inanmıyor Allah-u Teala. Neden? Alim çünkü. Evet oradaki kalbi al samimiyeti de biliyor. Alimun bize sudur. Göğüslerde Kat dönen şeyleri biliyor Allah-u Teala. Evet. Biliyor. Dolayısıyla böyle bir göstermelik şovlar değil. Allah Teala'im yani, razı eden şeyler. Kalbin ne kadar katılıyor o yani, işe? Yani nabız nabızın meselesi bu iş. Evet. Yani el kol hareketi değil nabız hareketi evet. önemli. Şimdi burada biz müminlere karşı mütevazi olmayı, kafirlere karşı onurlu olmayı bir önceki boyutta konuştuk iki konu kalıyor. Allah yolunda cihat etmek. Hocam burada. Ee, Bekir Sadakoca ma mana verirken Allah yolunda savaşan diye yani cihat kelimesini savaşan olarak <gülüyor> savaşı eğer tank top tüfek kılıç ötesinde psikolojik savaş ...ondan sonra dil savaşı, ondan sonra infak savaşı, sosyal savaş ve meydan savaşı şeklinde anlayacaksak doğru. Evet. Yoksa savaş kelimesi oturmuyor cihada. Cihat çok daha kapsamlı bir cihad, şey. Cihat, yani çünkü bizim Türkçemizde savaş barut yansıtıyor. Evet. Cihat, içinde barutun da bulunduğu yüzlerce eylemi yansıtıyor. Evet. Evet. Biraz açalım hocam. Yani cihad üzerinde duralım. Çünkü hani bazen Kur'an'daki cihad ayetlerini okumamak gibi bazı çarpmalar da, çarpılmalar ya da yaşanabiliyor. Kitabımızın cihat maddesinden sıkılma, bunalma sıkılma gibi, bunalma gibi, bunu gündeme getirmeme gibi o zaman Maazallah. Maazallah yani öyle gidilirse çünkü bir süre sonra başka ayetlerde hani üzerine gelindikçe yani dünyada bir kamuoyu oluştukça başka ayetleri de kenara koymak gibi Hani bir, ne bir takım neuzu billah şeyler oluşuyor. Biraz cihat kavramı üzerinde e, konuşalım diyorum hocam. Şimdi hocam e, biz çünkü ücaydu nefise biriyle Allah'ın sevdiği o müminler cihat ederler. Evet. Allah yolunda Allah cihat yolunda, ederler. Cihat... Allah yolunda diye bir kayıt var Tabi Allah adına yani Allah adına Allah adına Allah yolunda ne demek ey iman edenler siz Allah'a Allah'a yardım edin Allah da size de yardım etsin. İntesurullah'a yansur. Siz Allah'a yardım ederseniz Allah da size yardım eder den yani yola çıkıyoruz di. Cihad Allah için yapıldığında cihattır. Yoksa ya o zaman vardır. Allah için şeyinin Abi, de, e, altını çizmek Allah de. için olursa bir anlamı var. Öbür türlü her market açan, her nalbur açan o zaman cihat yapmış öyle değil yani. Burada cihat kelimesini anlamamız için şöyle bir çıkış yapalım. Şu kainatta, şu kainatta Allah'ın insan olarak yarattığı kulları arasında ki bütün insanlar Allah'ın kulları, peygamberler de dahil. Mücahitlerin en büyüğü kimdir sorusunun tek cevabı nedir hocam? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz. İmamul Mücahidindir. Evet, mücahitlerin önderi. Musa aleyhisselam dahil, Adem aleyhisselam dahil. Herhangi bir insanın ondan daha büyük mücahit olduğunu söylemek, insanın imanını tehlikeye düşürür. Evet. Yani Abdullah'ın oğlu Muhammed o sallallahu aleyhi, ve sallallahu aleyhi ve sellem. Ama Resulullah oldu, Miracı gördü ve fazaili saymakla bitmeyecek üstünlükleri ...hepsi toplamında... ...cihadı en iyi yapmış... ...ve kıyamete kadar da... ...hiç kimsenin bir daha onun kadar yapamayacağı... ...ebediyen yapamayacağı bir zor... ...yani cihat... Allahu Teala'nın Kur'an'da... Örnekse o... o. Örnek yani ve fiili ahlakta örnek... Ahlakta da örnek... ...Rasulullah cihatta da örnek... İdeal bir örnek değil ama... Evet. ...fiili örnek... Fiili örnek. Fiili örnek. Evet. Yani işte onun projeleri çok iyiydi... ...demek başka şey... Fiilen 23 yılın her dakikasını cihatla geçirmiş birisi o mu değil mi? O. Evet. Sallallahu aleyhi ve sellem. Yani 23 yılın her, her dakikasını cihatla her geçirmiş. Dakika evet. Bu anlamlı onun için tekrar ettim. Çünkü yani cihat savaşa indirgenirse bunun İslam tarihindeki yani Resulullah Efendimizin siyerdeki yeri çok sınırlı. Yani bir toplam 100 günün içinde biter bu olay o zaman evet. yani 23 yılın 100 Hayır Bir madde madde gidelim müsaade ederseniz evet. hocam Kainatta Allah'ın yarattığı insanlar arasında Dünyada demiyorum Melekler de. ve cinler de buna dahil olsun evet. Cihadı Allah'ın en büyük emirlerinden olan cihadı Abdullah'ın oğlu Muhammed olarak Resulullah Aleyhisselam. sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den daha iyi yapan biri olabilir mi? Katiyen olamaz Evet God iyi olamaz. 2. Bu ide idealist bir anlamda mı? Yani projeleri çok güçlüydü anlamda mı? Yoksa fiilen tatbik edilmiş bir cihat lideri mi? Ben yani cihat fikriyatı çok güçlüydü anlamında. Anlamında değil. değil. Masada yazdığı kitaplar açısından, tavsiyeler açısından değil. Pratik olarak. Yani Hayatımda. ...nasıl yapılacağını... ...eliyle, koluyla, bedeniyle... ...duygularıyla, hissiyatıyla... ...duasıyla gösteren biri... ...ne buyuruyor... İsterdim ki Allah'tan... ...cihad edip şehit olayım... ...dirileyim, bir daha şehit olayım... ...dirileyim, bir daha şehit olayım... ...ama size meşakkat getirir bu diye... ...böyle bir istekte bulunmamış... ...yani bir şehitlik bile duygularına yetmiyor... Evet. ...defalarca şehit olacak kadar... ...yüksek potansiyelli bir cihat duygusu var efendim. İki, yani birincisi ne dedik... ...daha üstüne ebediyen olmayacak bu kainatta. Evet. Hiçbir alemde olmayacak. İki, bu bir idealist duygular açısından... ...projeleri açısından değil... ...fiiliyatı açısından böyle. Üç, burada şimdi bu ayeti ve bütün cihat ayetlerini anlayacağımız... ...bir düzeye geliyoruz. Üç... Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in 23 yılı projektörümüzün içinde şu anda. Yani 23 yılını biliyoruz. Öncesi hem bizi ilgilendirmiyor evet. hem de bilinmiyor. Tek tük, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin peygamberliğinden önceki e, hakkında bilinen şeyler tek tüktür. Yani toplam 10 paragraf değildir. Evet. Ondan sonrası satır satır biliyor. Evet. Hele Medine dönemi satır satır biliyor. Bu 23 yılında eline kılıç almış mı? Almış. Almış. Mızrak tutmuş mu? Tutmuş. tutmuş. Ok göstermiş mi? Göstermiş. Çocuklara bile ok eğitimi vermiş mi? Vermiş. Evet. Yani bu hocamızın savaş dediği şey var mı? Var. Var. Var savaş. yani şöyle bir şey yok ya cihadın savaş boyutu yoktur diye bir şey de söz konusu değil. Yani. Mesela bazı yazarlar e, hoca efendiler konuşurken o kadar duygusal e, anlatıyorlar ki realiter değil bu tabi. Ya o böyle savaş emri Verdi ama kimsenin ölümüne Dayanamadı filan vesaire öyle değil Canım filan savaş idare etti Tabii, yani Savaşa girirseniz yani ölürsünüz Öldürürsünüz Hayır, yani, yani, yani... Savaşa girip öyle iyilik Meleği diye oturmak savaş olmaz Tabii. ki o. Komutan Resulullah Aynı zamanda aleyhi sallallahu aleyhi ve sellem Hani elini kaldırıp ...var mı karşıma çıkan diye... Huney'inde meydan okuyan peygamber... Evet, evet. yani ...ashab-ı kiramın bile bir kenara... ...sindiği diyelim... ...yani korktuklar, tuzağa düştüler çünkü... ...kimse kalmayınca etrafında... ...Abdullah'ın oğlu Muhammed'im gelin... ...diye meydan evet, okudu... Evet. ...eli kılıçlı adamlara... ...yani Efendimiz'in bu üçüncü maddeyi... ...derinleştiriyorum şimdi... ...hayatında, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hayatında... ...kan... ...kelle kopması, kol kopması... ...vesaireden oluşan... Oktan yaradan darbeden at düştü atın üstüne fırla bu sahnelerden oluşan bir bölüm var mı var yani şehitlik gazilik var ucu şehitliğe gaziliğe dayanan boyutu var var peki 23 yılda ondan fazla kadınla evlenip aile hayatı diye bir boyut var mı mükemmel bir şekilde yedi çocuğa baba olmuş evet kaç tane torun büyütmüş evet torun. Kadınlarla ilgilenmiş, çocuklarla ilgilenmiş, yaşlılarla ilgilenmiş. Toplumun içinde toplumun yaşadığı her şeyi yaşayan... ...zenginlik olarak, fakirlik olarak, erkeklik olarak... ...aile reisliği olarak, seyahat ederek, ticaret ederek, çobanlık yaparak... Evet. ...toplumun içinde bir insan mı? Toplumun içinde bir insan. Yani Medine'den itibaren bu savaş diye hocamızın tercüme ettiği anlamda... Cihadı fiilen yaşamış. Onlarca kere evet. ordu kurmuş. Ama bu onlarca kere ordu kurarken çok enteresan ölüm ucunda duran bir gazveye cihada savaşa giderken hanım götürüyor yanında hocam. Evet. Hanım götürüyor hanım. Yani şimdi e, filan cephete savaşan askerler hanımına mesaj bile gönderemiyorlar telefonları kapatın deniyor. Değil evet, mi? Evet. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Yanında hanımını götürür. Saatbin'e bir Vakkas İran'ın fethine giderken Hanımını götürdü yanında Onun en yakın sahabilerinden biri Dolayısıyla Efendimiz Sallallahu aleyhi ve sellemin Üç maddede dedik Cihadın imamı en büyük mücahit Daha isim mümkün değil Pratik mücahit Böyle teori üzerinde değil Cihadının ayrıntılarına giriyoruz Kan Ölüm gazilik şehitlik gibi unvanların konuşulduğu meydan savaşı var. Hayatın tamamını cihat olarak algılayan bir anlayış var. İşte <gülüyor> yani ikinci bu bu alanı da genişçe açmak lazım. Açıyoruz. Yeterince belki yavaş, bilinmeli. Yavaş evet. Açıyoruz. Dolayısıyla eğer <gülüyor> bu üç maddeyi şimdi derli toplu toplayalım. Eğer Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz. Sallallahu imamı Mücahitlerin imamıysa yani ondan daha büyük mücahit kainatta kimse olamaz. Sözü doğruysa ki el hak böyle. El hak doğrudur. Ya başka türlüsünü akıllı bir insan iddia edemez. Kur'an'ın razı olduğu bir proje ise Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Evet. Değil mi? Yani Allahü Teala tam yapamadın ama neyse gel bakalım buyurmuyor razıyım diyor. Evet. Sonra Nasır suresi nedir? Tamam bitti. feti gerçekleştirdin. Ki Mekke'nin fetinden çok Mekke'nin fethini demiyor Allahü Teala. Fethi gerçekleştir yani gönülleri Fethettin sen. Evet, evet. İslam oturdu Şimdi otur Rabbine hazırlan Tesbih eti ne yap, istiğfarını yap Rabbine hazırlan buyuruyor evet. allah Teala. Dolayısıyla Onaylanmış bir cihat İzacae nasrullahi ve feth Dolayısıyla bugün Yarın Dünyanın bin daha amiri varsa Bin sene bu dünyada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Üstünde bir cihat Kimse yapamaz hiç kimse yapamaz. Onun örnek olması gerekiyor ve ona benzetilmesi gerekiyor. Şablon Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemdir. Yani cihattan bahsedilecekse bütün zamanlarda, bütün mekanlarda, bütün mekanlarda bütün örnek Resulullah o, Efendimiz o olması olacak. lazım. Aksi takdirde yapılan şey Allah yani için değildir. Yani hem savaşıyla hem 23 yıllık hayatıyla. Ona geleceğiz evet. yani. Ondan daha iyi bir cihat uygulaması yapmayı iddia etmek sapıklıktır zaten. Evet. Bu sapıklıkta Müslümanlık olmaz. Çünkü Allah'ın elçisi Allah için cihat yaptı. Evet. Biz Allah'ın kulları olarak evet. Allah için cihat yapacaksak ona benzeteceğiz. Ona benzeteceğiz derken bir bu can mal cihadı yaptı sallallahu aleyhi ve sellem. Bu Örneğimiz, aile hayatında mükemmel aile hayatı kurdu. Evet. Ekonomiyle yüzde yüz ilgilendi. Toplumla yüzde yüz ilgilendi. Çok ciddi toplantılarda bile çocuklar kucağına oturdu. Evet. Çok ciddi toplantılarda. Yabancı elçilerle görüşürken bile... ...geldi çocuğu omuzuna oturdu... İdrarını kaçırdı çocuk, toplantıyı bölmedi böldürtmedi. Çocuklu, kadınlı, toplumlu, ekonomili, kılıçlı, mızraklı bir cihat yaptı. Evet. Ya da diyeceğiz ki, maazallah bu sözü yani, yani mükemmel bir toplumda ne varsa hayatın insanı. Hayatın insanı. Cihat yani. da onun hayatıydı zaten. Evet. Ya da diyeceğiz ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Cihada başka şeydi Uhud'da, Medine'ye gelince cihada ara verdi diyeceğiz. Bu da Peygamberlik makamının sekulerist bir mantıkla Uhud'da başka, Medine'de başka, Mekke'ye giderken başka, Hacca giderken başka demeye gelecek bir çıkıştır ki lahatdır Allah. Na'uzu billah. Böyle bir şey asla söyleyemeyiz biz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hira'da. Sen Allah'ın Peygamberisin. Oku şu Kur'anı, talimatını aldığından Rabbim Refika ala istiyorum. Refika ala istiyorum dedi o 23 yıllık zamanın 10 dakikasını dahi. Onda dakika, Ayşe annemizle odasında oturduğu 10 dakikada dahil onun peygamberliği dışındaydı. Allah yolundaki sürecin dışındaydı. Özel hayatıydı, resmi görevi değildi. E, vekiline ikili bırakıp gitmişti. Vekilindeydi yetki filan denebilecek bir 10 dakikası yoksa ve Yok Evet. Olduğu gibi mücahitlerin imamıdır, sultanıdır, en büyük mücahittir. Onun cihadı da, kendi açıklamalarından anlıyoruz zaten. Bedir'den dönüyor, büyük cihada gidiyoruz diyor. Büyük cihada dediği evlerine gidiyor herkes. Eve giderken büyük cihada gidiyoruz buyurdu. Eve giderken demek ki, hayata girerken... Yani hayır. Ebu Cehil'i gördükleri bir ortamda... ...asıl düşman iki kaşınızın arasındadır... ...nefistir dedi... Evet. ...yani nefis cihadını öne çıkardı... Evet. ...sabah namazını öne çıkardı... İnfak etmeyi öne çıkardı... ...aileyle iyi geçinmeyi... ...evde iyi bir aile üyesi olmayı... ...öne çıkardı... ...dolayısıyla sallallahu aleyhi ve sellemin... ...23 yılı... ...olduğu gibi cihattır... ...olduğu gibi örnektir... ...herhangi bir Müslüman... ...herhangi bir yerde kıyamete kadar... İslam'ın bir parçasını kesip mesela cihadını alıp ben bunu yaşayarak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gibi mücahit olacağım dese, Fransa'da ortaya çıkan laikliğin İslamcasını yapmış olur. Bu da İslam dışıdır. Yani onlar siyasetle dini ayıralım diye bir laiklik çıkardılar. Birisi de cihadı sadece şuurlu bir şekilde tabi kastlı olarak cihadı alıp, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 23 yılındaki çocukları, arkadaşlarını Ebu Bekirlerini, münafıkları Yahudileri Necran Hristiyanlarını şu hayatında neler varsa sallallahu aleyhi ve sellemin çoğuna Kur'an şahit bunların zaten gerisine hadis-i şerifler şahit bunları çıkarıp da sadece Uhud'dan peygamber alan birisi laikliğin İstanbulcasını yapmış olur asıl laikliğin kölü, kökü Fransa'dır Paris'teki hı. laiklik siyaseti koparıp atmıştı bu da sosyal yapıyı koparıp atarak e, cihadı Allah için yapılacak işleri sadece kafir kesmek, kafir doğramak olarak anlayan da yerli layık olur. Evet. laikliğin yerlisi de yabancısı da def olmuş gitmiş bir şeydir efendim sallallahu aleyhi ve sellemin gözünde. Evet çok önemli. Yani ekonomiyi sadece faizle savaş olarak algılayıp faizle savaşan ama ziraat ve ticaret ve sanayi yapmadan ekonomi savaşı yapacağını zanneden de bu laik hatasına düşmüş olur. Sadece faizle savaşı... Demek ki bütüncül da... görmek lazım. Dinin bütününü. O 23 yıl o bütündür işte. Evet. evet. Yani biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin nasıl sadece Tebuk'taki 20 gününü 30 gününü örnek alır, Gerisini nereye koyacağız? Evet. evet. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem son 8 senesinde fiili bu savaş dediğimiz cihadı yaptı son 8 senesi. 23 senenin son 8 senesi. Son 18 sene. se senenin içinde de toplam 500 gün değil bunlar neticede. Yani 365 günün 365'i bile cihatta geçmiş değil. Sayabiliriz hocam evet. bir gün Bedir. Yolculuklarla beraber 5 gün diyelim. Evet. E, üç günde de Uhud diyelim. E, Tebuk bir ay diyelim. Mekke'nin feti bir ay diyelim. Toplam 500 gün etmiyor bunlar. Etmiyor. etmiyor. Kaldı ki o 500 gün etse bile onların içinde de yine sabah namazı var. Dedik ki hanımını götürüyor. Ya. Sosyallik hala devam ediyor. Tabii. Allah yolunda cihad etmek o zaman kılıç kuşanmak değil. Yeryüzünde ağaçlar da dahil her şeyi Allah'ın dinine uygun hale getirmektir. Evet. Bu mutfaktan başlıyor. Evet. Gıda erozyonunun oluştuğu bir zamanda gıdanın... İnsan neslini harama ve çürümeye... ...götürdüğü bir zamanda... yani ...hem fiziksel çürümeye götürüyor... ...hastalık nedeni oluyor... ...hem manevi kimliğini öldürüyor... ...gıdanın bir numaralı... ...cihad konusu olması gerekiyor... ...helal gıda, temiz gıda... ...sağlıklı gıda... ...Müslümanların cihat konusudur... Evet. ...yücahidinefise bilillah... ...çürümüş beyinlerle, harama kaymış... ...bedenlerle hangi cihat yapılır ki... ...yani altyapısı gıda... Müslümanların yeryüzünü imar etmeleri, büyük camilerde, güzel müreffeh evlerde, geniş yollarda, teknolojik bir ayet yaşamaları, cihattır. Kur'an'ımız, ''Veste'merekum kumfiha ''Sizi dünyayı imar edesiniz.'' diye oraya gönderdi Allah buyuruyor. Evet. Aynı şekilde Müslümanların huzurlu bir aile ortamı, ayetlerin buyurduğu gibi, Birbirlerini gördüğünde dertlerini unutacakları bir yuva sahibi olmaları mükemmel bir cihat meselesidir. Bu ümmetin en büyük mücahitleri kadınlardır. Çünkü öbü, asıl e, o savaş mücahitlerini o kadınlar doğuracak, büyütecek, yetiştirecekler. O ruhu verecekler. Yani bizim evlerimiz barut kokmaz, sevgi kokar. O sevgi de cihattır. Evet. O sevgi de cihattır. Camilerde huzur bulmamız... ...yani birbirimizin cenazesini... ...camiye götürmeden önce... ...mesela çok bunaldım... ...bu ticaret iyi gitmiyor... Sabah namazından sonra yarım saat camide zikir yapıp rahatlayayım diyebildiğimiz günler cihad ettiğimiz günlerdir bizim. Evet. Bu ayette cihad kalitesinde bir iştah sayıyor Allahü Teala. Ezilletin alel müminin müminlere karşı alçak gönüllü olmaktan sonra Allah yolunda cihattan söz ediyor. Yan yana yani. Yan ya kalite kalite evet. olarak aynı şeyler bunlar. Allah'ın sevgisini ve rızasını celbeden konu bu. Bunu kaybettiğinde mümin yani kâfir öldürerek Allah'ın rızasını nasıl kazanacak? Kâfir'i öldürmek değil yedep Kafirin gönlünü kazanıp iman etmesini sağlamak en büyük çat Ali. Radıyallahu anh'ı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hayber'de gönderiyor. Defalarca bunu konuştuk ama cihadın boyutunu gösteriyor. Yani Efendimiz buyuruyor ki e, biz adama sancağı vereceğim ben şimdi diyor. O o sancağı verdiğim adamın elinde fethi gerçekleşecek buyuruyor. Ali'yi çağırıyor. Radıyallahu anh. Ali, evet. e, Radıyallahu anh. O geliyor e, al bu sancağı diyor. Bu fethi gerçekleşecek git diyor. Çadırında Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem oturuyor. Tam giderken buraya gel diyor. Geri geliyor. Bak diyor. Bak, bak, bak. Senin elinle bir kişinin mümin olması, şu güneşin altında aydınlanan her yerin senin olmasından iyidir diyor. Bu ne demek biliyor musun hocam? Git, git kılıçtan geçir. Kılıçtan demiyor. Yani bunları hizaya getir demiyor. Bana bir kişi kazan gel. Hayber evet. onların olsun gene. Bir kişi kazan gel bana diyor. Kalbini kazan. İman etsin. Yani. İman etsin semp sempati kazanma anlamında değil. değil yani. cici, cici görünme anlamında değil bu. Şimdi demek ki cihadın asıl hedefi gerçekleşmesi kat iyileşmiş. Çünkü kazanılacak bu zafer buyuruyor. Gerçekleşmesi kat iyileşmiş bir tam bile yürek bekliyor sallallahu aleyhi ve sellem hmm. efendim. Hala bir yürek arıyor. E demek ki cihadın asıl gayesi yeryüzünde Allah için secde edenlerin sayısını artırmak. Secde edenlerin sayısı arttığı zaman Allah'ın rızası da artıyor. Evet. Eğer biz becerip de cihadı gönül beraberliğimiz olan secde kapasitemizin arttığı insan kitlesini çoğaltma olarak anlamazsak cihadı evet. o zaman sadece Uhud'la sadece tebukle, sadece işte hendek muharebesiyle tanıdığımız bir peygamberimiz olur. Bu da laikliğin bir değişik versiyonudur. Bu da dini parçalamaktır. Bu da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hayatından beğenip beğenip seçmektir. Böyle bir hakkımız yok bizim. Böyle bir hakkımız yok. Torunu vefat ederken ağlamış bir peygamber var karşımızda bizim. Hanımlarının duygusallığı karşısında duygusallığı anlayışla karşılamış bir peygamber var bizim. Yani ashabı birbiriyle insan olmaları hasebiyle tartıştıkları zaman hakemlik yapıp aralarını düzeltmeye çalışan bir peygamberimiz var bizim. Çocuklar iki takım olmuşlar oyun oynuyorlar. Hadi ben bu taraftayım atın bakalım diye çocukların arasında oyuna katılan bir yaşlı dede 60 yaşında bir dedemiz var bizim karşımızda ya. 60 yaşında o gün veya 59 yaşında Medine'de çocuklar oyun oynuyorlar. Geliyor da o oyun tarafında bir bir Taraf. tarafa geçiyor. Hadi atım bakalım diyor. Öbür takım oyundan çekiliyor. Evet. Niye oynamıyorsunuz çocuklar diyor. Oynuyordunuz siz. E ya Resulallah sen o tarafta duruyorsun biz oraya nasıl ok atarız diyorlar. Evet, evet. Ya o zaman ben ortadayım hadi bakalım herkes oynasın diyor. Evet. Ya bu dede bu dedenin kopyası olmayan dedenin sakalı beyaz olsa ne olur kırmızı olsa ne olur hocam? <gülüyor> dede budur ya. Evet. Dede evet. evet atari oyunu oynama çocukla. Parta çocukla ne oyunu? Belki atariden sen anlamazsın yani. Zaten seni atariyi karıştırmaz çocuk rahatsız olur ondan ama torunları arasında hakemlik yapan dede sünnete uygun dededir hocam. Evet. Yoksa dede sadece tesbih çeken adam değildir. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz tesbihini de çekti. Çocuklarıyla da oyun oynadı. Torunlarıyla oyun oynadı. Ya bir peygamber düşünebiliyor musun hocam? Göklerle bağlantısı aktif 24 saat devam ediyor. 24 saat devam ediyor. Cuma hutbesi okuyor. Şey nasıl mesela e, İslam'ı Uhud'a indirgeyen ya da kılıca indirgeyen diyelim ki bir adamın e, Resulullah Efendimiz'in bu vasıflarına ilişkin şeyi nedir? Yani? Hocam kapasite meselesi kapasite ya da kasit, kasıt meselesi. Kasıt. kasıt da var bu işte. Ben yapamıyorsam öbür bölümü lazım değil deme var. Evet. Yani hem peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin tam full temsilcisiyim diyorsun. Hem de onun hayatından yüzde üçe tekabül eden bölümü alıyorsun. O yüzde üç basit değil. Beyin de vücudun yüzde üçüne tekabül ediyor belki bir, bir buçuk kilo. Hocam şu belki o yüzde üç de aslında Resulullah Efendimiz o yüz, yirmi yılının İçinde bir yüzde üç. E tabii onu vurguluyoruz. Yani onu vurguluyoruz. Evinde, yani, sokağında, zaman... mescidinde her yerde var. Yani neredeyse o 23 yılın bütünü olmazsa o yüzde üç de kendin muhtevasını kaybeder. Hocam be beyin ne kadar? Bir buçuk kilo değil mi? Evet. En, en büyük insan beyni bir buçuk. Hadi diyelim iki kilo olsun. Yüz kiloluk bir adam da yüzde ikiye tekabül ediyor. Evet. 80 kiloluk bir adam da yüzde bire tekabül ediyor. Yüzde evet. bir ama insan o. Beyin cihat da yüzde bire tekabül ediyor olabilir pratikte ama yatağını sofrasını muhabbetini arkadaşlığını yolculuğunu her şeyini cihat mantığıyla yaptığımı yüzde yüze dönüşüyor bu sefer. Evet. Aksi takdirde hocam bir insan düşünün hayat ekmekle devam eder diye bir çuval ekmek alıyor akşama kadar ekmek yiyor sadece. E bu bir saat sonra ölecek hocam. Ya da insan yumruktan ibarettir diyor. E yumruktan parmaksız yumruk o zaman. <gülüyor> evet. Dolayısıyla biz yazıyı, evet. konuşmayı, yemekte sofrayı, camide, ibadeti, hacca gitmeyi, umreye gitmeyi, evlenmeyi, hatta boşanmayı, düğün yapmayı, piknik yapmayı, seyahat yapmayı, konfeksiyona gidip ceket almayı, her şeyi Allah için yaparız. Bu da cihattır. Evet. Yatağında da ölse bu mümin mücahit olarak ölür Şehit olarak ölür o zaman Yani bir mümin yatağında ölerek de şehit olabilir Sözü yok mu efendim sallallahu aleyhi ve sellem evet. İşte bu o Nasıl bir bir de, ya Sabah namazı kaçırmadan yatıyorsun Sen yatsıyı kılıp evet. yatıyorsun Gündüzünü de Allah'ın izniyle ilk emri neyse Allah'ın onu yapmak üzere Niyet edip yatıyorsun Yatakta gece üçte ölüyorsun Evet seni Allah Teala şehit kabul ediyor. Neden? Senin şeytaniyye Lillahi dedin mi? Ayar ruhun senin hazırdı, bedenine sıra gelmemişti. Evet. Allah zaten bizim bedenlerimize bakmıyor ki ruh yapımız, heyecanımızın, evet. nabzımızın nereyi gösterdiğine bakıyor. Bu sebeple cihadı sadece Vurup kırmaktan ibaret. O da yani evde oturmaktan rahatsız oluyor. İlla bir dağıtmak hoşuna gidiyor mantığıyla yapan biri. E layık kafadır. Yani İslam'ın bir bölümünü alıp öbür bölümünü almıyor. O beyin konfeksiyoncusu o zaman. Be be beyin koleksiyonu yapıyor adeta. Dolduruyor her tarafı beyin. Beyinleri nereye koyacaksın ya bunlara? Kafatası lazım. Beden lazım. Yani bu bizim yapabileceğimiz dinimize yapabileceğimiz en büyük zulüm cihadı allah Teala'nın hayatın bütününü Allah için yaşama, toprağı Allah'a teslim etmeye, hatta ziraatı Allah için yapma düzeyinde, siyasetten ticarete kadar her şeyi Allah için yapma düzeyindeki bir cihadı, cihadın en büyüğünü yapan Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bakarak söylüyoruz bunu. Evet. Bu düzeyde yapmaktan eline bir taş alıp gidip birisinin camını kırma. ...düzeyinde gördüğün zaman... ...buna zulüm denir... ...en iyi ifadeyle... ...hadi gavurluk, kasıt, münafıklık demeyelim... ...buna zulüm denir... ...bu zulümden en büyük... ...mazlumiyeti de... ...sevgili peygamberimiz de şar... ...böyle bir şey dememişti o çünkü... ...hocam acaba şöyle bir... ...tahlilimiz olsa... ...yani bütün bu... ...cihadı işte savaşa indirgeyen... ...kesimler var... Yani onlar hangi sahikle, nasıl bir psikolojik yönelişle, yani belki bir kısmını kurgulanmış, kötü niyetli e, projelerin ürünü de olabilir. Onu isterseniz çıkaralım, başkalarının projelerini çıkaralım. Çıkaralım, yani, yani biz... nasıl, hangi aleti ruhiye ile insanlar bu alana yoğunlaşırlar, ona dair bir, bir psikoloji tahlili yapabilir miyiz? Eğer psikolojik bir tahlil yapacaksak hocam, benim şahsi kanaatim özellikle e, seyit kutuplardan itibaren o dönem yani 1950'lerde başlayan bu tür hareketleri çok merak ettim ben Evet e, onların e, liderlerinden yani büyüklerinden karşılaştıklarım sahip havvalar Ebugutlu hocam ve benzeri Allah hamites' hepsine onlara özellikle sordum yani nedir bu kadar alim insanları bu, bu, bu işe sevk eden ...benim ulaştığım... ...yani böyle bir ilmi araştırma değil ama... ...zihnimde yer eden bir düşün... ...o şu hocam... ...bazı insanlar... E, ...kapasiteleri... ...kapsamlı görmeye müsait değil... ...bir açıdan bakabiliyorlar... Evet. ...bazı insanlarda da... ...bu bir açıdan bakmanın ötesinde... ...çabuk infial gösterme var... ...yani... ...baskılar, zulümler... ...yani... Devlet, özellikle Mısır'da devletin akla hayale gelmez işkenceler yapması Müslümanlara e, yani 20 sene sonrasını düşünmeden 20 günlük projeler ürettirmiş Müslümanlara bunu kasıt görmemiz yanlış Evet. yani o ağır şartlarda fevri verilmiş kararlar diyelim buna biz kitlelerde bu tip hareketlerde ...şuursuz bir şekilde yürüyüp gidebiliyorlar. Şeytan bunu çok iyi yönlendirebiliyor. Dış güçleri de... ...devreye soktuğumuzda... ...şeytanın adına hareket eden dış güçleri... ...bu infiali... ...yönlendirebiliyorlar. Evet. Ama... ...infialin aslında bir hıyanet yok hocam. Çünkü... O şey dediniz hocam... ...zulümler dediniz. Zulümler... Yani İslam dünyasının yani birinci dünya savaşından sonra büyük kısmı sömürge statüsü altına giriyor. Sömürge olmayan da açlıktan yani, ölüyor zaten. Yani şimdi böyle bir alanda yani bugün yaşadığımız şeyler de var. Bu zulüm birçok yerde devam ediyor İslam dünyasında. Buna yönelik infial dediğiniz tepkiler, öfkeler yani bunun yönlendirilmesinden söz ettiniz. Burada, evet. burada... Kafirler bu infiali hem infialin nedeni oldular. Evet. İngiltere gittim Mısır'da e, zulme teşvik etti. Zulme dersen seni ayakta tutarım dedi. Zulmü yani, bizatihi inşa ettiler hocam. Emrettiler. Evet. İnşa ettiler. Emrettiler. O sistemi kurdular. Sonra da infiali yönlendirdiler. Evet. İki tarafı da idare ettiler. Şeytan gibi. Evet. İki tarafı da idare ettiler. Burada ümmetin başına gelmiş asıl felaket bu değil hocam. Nedir hocam? Asıl felaket Ümmeti peygamberin adına teslim almış bulunan aleyhisselatü vesselam ulema bu süreci yönetemediler. İnsanları sabra. Vardı ve... da mı yönetemedi ulema yoksa o, Bir kısmı... o, o kalitede ulema mı olmadı hocam? Hocam şimdi Doğru. herkes hocasından şeyhinden bahsederken kutuptu diyor ama. <gülüyor> Hiç kimse <gülüyor> hocamız küçüktü demiyor. Demiyor. Evet. Yani şimdi ben hocamdan bahsederken Hocadan bahsederken benim zamanımın bu harisiydiler diyorum. Evet. E bu Hanifesiydiler diyorum. Hı -hı. Yani biz fetret döneminden sonra alim olduk demiyor kimse. Herkes hocasını büyük diyor. O dönemde bir kısmını öldürdüler alimlerimizin. Evet. Bir kısmı yetersiz kaldı. Küçük bir köyde oturdu. O köyde beş tane, on tane talebeyi yetiştirmeyi kendisi için yeterli bir görev evet. kabul etti. Afet buradan kaynaklanıyor zaten. Ümmetimiz e, alimsiz kaldı. Hala bu alimsizlik devam ediyor. Ben o halayı soracaktım. Yani Hala bugün, bugün, devam ediyor. Bugün ne yapmak lazıma da gelmek lazım. Bu, bu başlıkla alakalı. Şimdi eğer bugün... Etrafında toplanacak alimler ki bir buçuk milyarı üç kişi idare edemez herhalde. Yani o yüzden kapasitesi yetmez. Bir peygamber değil kimse. Böyle bin tane alim. Bu ulema yetersizliğini biraz daha işleyelim hocam. Resulullah Efendimiz'e sallallahu aleyhi ve selleme veraset liyakatinde ulema yetersizliği. Neyi anlamamız lazım? O yetersizlik neyi? Bilgileri e, var. Bilgi mesela bilgileri, bilgi eksikliği değil bu. Bilgileri diyor. var, donanımları yok. Evet. Kitap için yetiştirilmişler. Yani hmm. saksı bitkisi. Evet. Saksı bitkisi gibi e, satıcı satıcıda çok güzel görünüyor. Evet. Eve getiriyorsun, bahçeye dikiyorsun, öbür gün soluyor. Evet. Bahçe şartlarına uymuyor. Uymuyor. Yani haşa ulemamızı böyle tahkir için söylemiyorum bunu ama başka türlü de anlatamıyoruz bunu. Evet. Bir facia dönemi yaşadık biz. Evet. E, ulemamız o faciaya hazırlıksız yakalandı. Şimdi zaten Resulullah Efendimiz'e varis olma dediğimiz işi de Böyle küçümsememek lazım o donanım o değil mi o liyakat o böyle hadi şöyle bir eğitimle verecek de bir iş değil yani onun içine biraz önce saydınız komutanlık da dahil değil mi aile reisliği de dahil ticaret erbabı da dahil yani devlet riyaseti de dahil o donanım. Yani Şimdi mesela e, Cezayir'de e, ki örneği verelim. Cezayir'de işte bin badisler filan birkaç kişi çıktılar. Mısır'da Muhammed Abdullar filan ortaya çıktı. Ee, ama tuttu Muhammed Abdu. Mason localarıyla bağlantı kurarak bu işi düzelteyim zannetti. Dünya çapında bir örgütün içinde bir Allah. buğday tanesi kadar bile kalamayacağını anlayamadı. Muhammed Abdu için kafir demenin asla uygun olmayacağını, casus demenin uygun olmayacağını biliyorum ama hata bu. Evet. Hata, iyi niyetle icra edilmiş bir hata. Yani aklınca bu giderim e, güç kazanırım yani zannetti. O belki liyakat şeyine, e, siyasi vasiret de dahil, değil mi hocam? Yani siyasi basiret. El her şeyden hemen evet. hocam. Evet. Evet. Dünyayı tanımamak, evet. kitabı da bilmemektir aslında. Yani evet. masa başında coğrafya resmi çizilmiyor hocam. Gidip evet. uydudan resmini çekerek coğrafya kitabı yazabilirsin. Evet. Masa başında kitap yazılmaz. Coğrafya kitabı yazılmıyor. Ümmetimiz kainat ümmeti. Kainat ümmetini Mısır'ın bir köyü şartlarında tanımak yanlış. Cezayir'in bir köyü şartlarında bu ümmet tanınamaz. Yani yüzlerce etnik yapısı olan yedi kıtaya yayılmış bir ümmetiz biz. Bu, bu çapta bir ümmetin ulema kaybı halk infialinin yanlış taraflara kaymasını... E, sebep oldu bu tıpkı ne gibi hocam devlet becerip de sel yataklarına barajlar ve dere kenarlarına duvarlar yapsa köylerimiz sel görmüyor devlet ihmal edince bu görevi yağmurlarda sellerde araziler gidiyor erozyonlar oluyor aynı şekilde ulema mesela bu modernleşmede özellikle batıdan e, getirilecek kılık kıyafete takıldılar yani evet. batının kravatına takıldılar. Şekli şeyle. Batıdan aile... Şekli a... dönüşüm. Dönüş... Batıdan aile ruhunun intikal ettiğini hissedemediler. Hmm. Edeni de cılız kaldı. Sessiz kaldı. Halbuki kravat mı sorun oldu bizim için? Evlilik dünyamızın batıya benzemesi mi oldu? Mesela koltukta veya sandalyede oturup yemek yemeyi tartıştılar. Ama kadının... Erkeğin koltuğuna oturmasının ayeti nasıl alabora ettiğini e, tartışmaya mecal bulamadılar. Bulanının da sesi aşırı gidiyor diye e, kısılmaya çalışıldı. Dolayısıyla bizim başımıza gelmiş bu e, cihattan ibaret bir din veya sadece faizle savaşmak şeklinde anlaşılacak bir dinin bir tür laiklik olduğunu yani dini parçalamak Olduğunu söylerken ulema yetersiz kaldı. Halkın kendisi hareketler gösterdi. Burada hocam e, örnek açısından söylüyorum. Asla kınama açısından söylemiyorum. Böyle bir hakkım yok. Mesela Türkiye'de, Türkiye'yi çok iyi biliyoruz. Ben diğer Arap ülkelerinden de biliyorum. Bugün gençlerin etrafında toplandığı e, yüz tane isim, yani din kullanılarak işte hı hı. hareket yapıyor. Yüz tane isim bakın. E bunların yüzünün de usulü fıkıh, şeriat fıkı, tasavvuf kültürü olan ulemadan olması lazım. Öyle değil hocam. Filan üniversitede bir edebiyat öğretmeni arkadaş veya ortaokul mezunu bir arkadaş gençlik başı olmuş. Din adına konuşuyor. Evet. E niye? Boş bırakılmış bu alan. Yani alim boş bıraktıysa bir mühendis olarak ben dinime hizmet etmeyeceğim mi? Yani mühendislere kalması mühendislerin kabahati değil ki. Evet. Allah razı olsun. Yani ben camiye çağrıldım namaza gittim. E, sen de gelsen namazını kılsaydın. O, o insanlar da alimlerin kapısını çalma ihtiyacı hissediyorlar zaten. Adam mühendis ama ya diyor ki falanca hocaya gidelim şu eksiklerimizi tamamlayalım diyor. Aslında e, o alimin onu, O alanları Kuşatıyor olması lazım Buradaki sorunumuz bizim Ben anlaşıldığı kanaatindeyim Sorun anlaşıldı evet. Yani Ümmetimizin böyle bir derdi olduğu anlaşıldı. Burada bir şey daha hocam Böyle 5-6 dakikalık bir süremiz var Şimdi ulema Diyorsunuz Yani bir cemi kullanıyorsunuz Çoğul kullanıyorsunuz Alimler evet. Şimdi bu yani belki tek alimin de e, kuşatamaması diye bir durum söz konusu olabilir. Yani ulemanın bir aradalığı, böyle ortak bir zeminde buluşması ve e, o Resulullah Efendimiz'in Sonra... verasetini birlikte temessül etmesi gibi bir durum zarureti yok mu? Ee, bir kere hocam bu ümmetin yükünü, bir iki beş alim çekemez hocam evet. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Tek başına bunu katlanabilir Cebrail arkadaşıydı çünkü evet. Onun dışında Ümmetine bırakmıştır Bu yükü ümmetin Ulul elbab dediği Kur'an-ı evet. Kerim e, Ulul elbabı ulemasına Bırakmıştır bir kişi Kur'an-ı Kerim evet. Bir alime gidin mi? Ulul elbaba gidi. Evet. Ulul elbab. Evet. Dolayısıyla Alimin tek kalması zaten facia Evet. Kendisini tek görmesi facia. Evet. Bir alimin hoca efendiler toplantısına mesela çağrılırken vakit bulamaması facia zaten. Değil mi? Evet. Yani gerekiyorsa sabah namazına o gün cemaatte gitmeyip münferit kılarım ulema toplantısına yetişirim. Yani alimin tek kalmakta sakınca görmemesi... ...usulü fıkıh dersi okuturken değil tabii... ...ümmetle ilgili bir karar Mesela, verirken. ederken... Yani, ...yani o ortamda en azından dinleyeyim... ...ben bu görüşlere katılmıyorum ama orada bulunayım... ...dememesi zaten kırmızı alarmın verilmesi gereken bir nokta... ...başımıza gelen felaket de bu zaten... Evet. ...köyündeki derslerle yetiniyor... Evet. ...hoca efendiler... ...talebe yetiştirirken... ...medresesine mi talebe yetiştiriyor... Ümmesine eleman mı yetiştiriyor? Şuurunun tefrik edilememesinden, bu ayrımın yapılamamasından sıkıntı yaşıyoruz biz zaten. Evet. Biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin emanetine tek başımıza varis olmadık ki. Emanet hepimize kaldı. Hiçbirimizin değil bu din, hepimizin aynı zamanda. Evet sorumluluğu hepimizin, yetkisi, imzası hiçbirimizin değil. Bir tane halife çıkarsa ümmetin içinden, o halife tek başına imza atacak. O da ulema ile istişare ederek zaten. Tabii. O da şura ile bu kararı verecek. Burada hocam korkarım ayeti bitiremeyeceğiz. Son cümlesine girelim. Velayekhafunne laume ta'im. Ben onu gelecek programa Tamam. Şey yaparız. Genişçe konuşuruz. Çünkü o da yani isterseniz böyle kısaca bahsedin, tamamlayalım ama biraz üzerinde konuşuruz Duralım, diye inşallah. düşünüyorum. Yani kınayanın kınamasını aldırmadan, yani ondan korkmadan, ondan çekinmemek. Yani bu da çok önemli bir psikolojik zaafı da ifade ediyor. Çünkü o, o ona uyarıyor değil Şimdi mi? Şimdi Maide suresinin 54. ayeti. Evet, yaşıyoruz. evet. Bu 54. ayet Allah Teala aradığı mümin kalitesini, mümin toplum kalitesini konuşurken ne buyurmuştu? Allah onları sever. Evet. Onlar Allah'ı sever. Müminlere karşı mütevaziidirler. Kafirlere karşı onurludurlar. Allah yolunda cihad ederler. Cihad ederler. Ve, ve ve burada çok önemli. Ve bütün bunları yaparken kimsenin kınamasını aldırmazlar. Evet. Çünkü Allah'ı sevmek Birilerinin aşırı gidiyorsun Yanlış yapıyorsun demesini gerektiriyor Beraberinde Kınanma sebebi olabilecek zamanlar olabilir Olabilir evet. Mümine mütevazi olmak Yani ayıplanabileceğin kınanabileceğin Bir pozisyon oluşturabilir Kafire karşı Dik dururken yanlış yapıyorsun Deniyor olabilir Hele hele cihadı bu bahsettiğimiz 23 yıla yayılmış bin bir çeşidiyle Pratik yaparken Mümin Kınanabilir ...Allah'ın sevdiği mümin isen eğer... ...kimsenin kınamasına aldırmayacaksın... ...neden? Çünkü... ...senin beraberindeki Allah ise... ...sen de Allah ile berabersen... ...O'nun mahlukatından... ...fani birisinin sana... ...ayıplıyor olmasından... ...etkileniyorsan yukarıdaki formül bozuluyor... ...evet... Yani bu Rabbinle ilişkin bozuluyor. İlişkin bozuluyor. Çünkü yani, bu bir düzey onu, onu alt düzeye indiriyorsun. Yani Allah ve kainat mesela göklerdeki birisinin yerdeki yağmurdan ıslandığını düşünmek gibi bir şey bu. Evet. Göklerdeysen sen niye ıslanasın ki yerden? Evet. Yani yerdeki deprem toprağa basanı ilgilendirir. Havada duran depremden etkilenmemesi lazım. İnsanların kınaması bir vakıa. Yani cihat da yapsan kınar insanlar Hanımın kınar Kocan kınar Baban bile kınar zaman Baba zaman kınar. Yani, evet. Baba kınar. İş arkadaşların kınar, kınar. Yani, evet. Kendin kendini kınarsın bazen evet. Yanlış mı yapıyorum diye düşünürsün Allah'la beraber olmak Bu kınama düzeyinde bile Kimseden etkilenmemeyi gerektiriyor Bu ayetin 54. Evet, ayetin hocam. son vurgusu Bence biraz daha e, duralım bir duralım. program daha doğru. o yani o iç donanım yani bu, bunun bu bir için bir iç donanımı gerektiriyor Abi, onun üstünde etkilenmiyorum deme etkilenme o, olmuyor evet evet, evet ee, çok teşekkür ederim Allah razı olsun değerli dinleyiciler Maide Suresinin 54. ayetinde Rabbimizin sevdiği ee, bir toplum onun e, ölçüleri üzerinde durduk muhterem Nurettin Yıldız hocamla Allah razı olsun devam edeceğiz.